Savallı kadının içi daraldı ve yüreğinden gelen isterik bir ağlama nöbeti sözlerine ara vermesine neden oldu. Sıcak, düzensiz soluğu dudaklarını yakıyor, göğsü derin derin aldığı solukla kalkıp iniyor, gözleri anlaşılmaz bir öfkeyle parlıyordu. Ama o anda yüzünü öyle bir güzellik kapladı ki, yüzünün her çizgisinde, her kasında görülen bu tutkulu duygu yoğunluğu, bu benzersiz dayanılmaz güzellik Ordunov'un kara düşüncelerini dağıttı, yüreğindeki kederi dindirdi. Kalbi Katerina'nın kalbine yaslanmak, bu aşırı heyecanla, aynı ihtirasla, aynı bilinmez tutkunun gücüyle onunla birlikte uyum içinde çarpmak istiyordu. Ordunov'un donuk bakışını gören Katerina gülümsedi ve bu gülümseme Ordunov'un kalbindeki ateşi büyüttü. Kendini kaybetmemeye çalışıyordu. ''Açı bana, üzme beni.'' Katerina'nın gözlerinin içine bakıp titreyen sesine hakim olmaya çalışarak fısıldadı. Katerina'nın üzerine eğilmiş, elini omzuna koymuştu ve birbirlerine o kadar yakınlaşmışlardı ki solukları karışıyordu. ''Beni harap ettin. Kederinin nedenini bilmiyorum ama benim de ruhum sıkıldı. Kalbinin neden sızladığını anlayamıyorum. Söyle, nedir arzun? Ne istersen yaparım, hadi gel benimle. Gidelim, beni öldürme, üzme beni.'' Katerina hiç kıpırdamadan Ordunov'a bakıyordu. Akan gözyaşları sıcak yanaklarında kurumuştu. Ordunov'un sözünü kesmek, elini tutmak, bir şeyler söylemek istiyordu ama sanki söyleyecek bir şey bulamıyordu. Dudaklarında garip, hemen arkasından bir kahkaha gelecekmiş gibi bir gülümseme belirdi. Sana galiba her şeyi anlatmadım dedi kararsız bir sesle. Bekle de hepsini anlatayım. Ama beni dinleyebilecek misin kor yüreklim? Kulak ver kardeşine. Kardeşinin korkunç hüznünü pek anlayamadın. Sana bu adamla geçirdiğim bir yılı anlatacaktım ama boşver. Bir yıl sonra arkadaşları ile birlikte nehre açıldı. Ben de onun analığı ile birlikte iskelede beklemeye başladım. Bir iki ay geçti. Bir gün o civarda genç bir tüccarla karşılaştım ve yüzüne bakar bakmaz aklıma eski güzel günler geldi sevgili kardeşim dedi sanki önceden tanışıyormuşuz gibi ben alyoşa Beşikkertmen, bizim ihtiyarlar biz daha küçükken söz kesmişler hatırlamıyor musun aynı kasabadanız kasabada benim için neler diyorlar elalem senin kızlık onurunu hiçe sayıp adı caniye çıkmış bir eşkiyaya gönül vererek iffetsizlik ettiğini söylüyor dedi alyoşa gülerek peki ya sen ne diyordun Buraya gelirken aklımda söyleyecek çok şey vardı. Yüreğinde mahcubiyet hissediyor gibiydi. Söylemek istediğim çok şey vardı ama seni gördükten sonra artık içimden hiçbir şey söylemek gelmiyor. Beni harap ettin dedi. Kalbimi de al. Aşkımla dalga geçecek olsan bile al güzel kız. Artık kimsem kalmadı. Başıma buyruk yaşıyorum. Kalbimi de bazı vefasızların yaptığı gibi satmadım ama bedavaya vermeye hazırım. Güldüm. Bunları da öyle sadece bir iki kere söylemedi hani. Mallarını satmış, adamlarına yol vermiş. Bir aydır tek başına bir çiftlikte oturuyormuş. Bu yetimin döktüğü gözyaşlarını açtım. Bir sabah, hava karardıktan sonra beni iskelede bekle Alyosha. Kaldığın yere gideriz. Bu sefil hayattan bıktım artık dedim. Hava kararınca bir çıkın hazırladım. Ama sızlayan yüreğim içimde kıpır kıpırdı. Bir de baktım, efendim hiç beklenmedik bir anda habersizce şey geliverdi. Merhaba, hadi gidelim nehirde fırtına çıkacak, acele etmek lazım dedi. Peşinden gittim, nehre yaklaştık, biraz açıkta bir kayık vardı. Baktık, kayık ve tanıdık sahibi birini bekliyormuş gibi duruyordu. Merhaba Alyosha, Tanrı yardımcın olsun, ne yapıyorsun? Gecenin bu vaktinde iskelede ne işin var? Neden bu kadar acele ediyorsun? Karımla beni de evimize götürür müsün nazik beyefendi? Kayığımı gönderdim, yüzerek de gidemem. Buyurun oturun dedi Alyosha. Sesini duyunca içim öyle ezildi ki anlatamam. Sen de karında buyurun oturun. Tanrı'nın rüzgarından herkes faydalanabilir ve kayığımda sizin için her zaman yer bulunur. Bindik. Karanlık bir geceydi. Yıldızlar saklanmıştı. Rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Dalgalar yükselmişti ve kıyıdan bir mil kadar açılmıştık. Üçümüz de konuşmuyorduk. Fırtına geliyor dedi efendim. İyi işaret değil bu. ''Hem de bu nehirde şimdiye kadar görülmemiş bir fırtına kopacak. Kayığımız çok ağır, üçümüzü birden taşımaz.'' ''Evet taşımaz.'' diye cevap verdi Alyosha. Anlaşılan birimiz fazla geliyor. Sesi yay gibi titriyordu. ''Neyin var Alyosha?'' ''Seni küçüklüğünden beri tanırım. Babanla iyi dostluk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Söyle bakalım Alyosha, kayık olmadan kıyıya ulaşabilir misin yoksa suyun dibini mi boylarsın?'' ''Ulaşamam.'' ''Peki sen dostum, aynı şey senin başına gelse sulara mı gömülürsün, kıyıya mı çıkarsın?'' ''Sulara gömülürüm elbet, bu azgın nehir aman vermez bana.'' ''Şimdi beni biraz dinle Katerina.'' ''Kıymetli incim. böyle bir geceyi hatırlıyorum, yalnız o gece dalga yoktu, yıldızlar parlıyor, ay ortalığı aydınlatıyordu.'' ''Yoksa sen unuttun mu?'' ''Unutmadım.'' dedim. ''Peki bir delikanlının güzel bir kızı, kızın sevgisi bitince delikanlıya bunu söylemesi için ikna ettiğini unuttun mu?'' Hayır bunu da unutmadım dedim ama yarı diri yarı ölü dona kalmıştım. Unutmadın demek. Görüyorsun kayığımızın yükü fazla. İçimizden birinin zamanı doldu galiba. Söyle canım söyle güvercinim bize tatlı bir söz söyle. Bir şey söyleyemedim dedi Katerina solgun bir yüzle. Sözünü tamamlayamadı. Katerina diye boğuk kısık bir ses duyuldu arkalarından. Ordunov ilkildi. Murin kapıda duruyordu, üzerindeki tüylü battaniye vücudunu zar zor örtüyordu, yüzü ölü gibi beyazdı, çılgın gibi gözlerle onlara bakıyordu. Katerina'nın yüzü daha da zararmıştı ve büyülenmiş gibi hiç kıpırdamadan ihtiyara bakıyordu. ''Yanıma gel Katerina'' diye zar zor duyulan hasta bir sesle fısıldadı ve odadan çıktı. Katerina ihtiyar hala önünde duruyormuş gibi kıpırdamadan boşluğa bakıyordu. Ama birdenbire solgun yanaklarına kan hücum etti ve yavaşça yataktan kalktı. Ordunov'un aklına ilk karşılaşmaları geldi. ''Yarın görüşmek üzere gözümün yaşı.'' Yüzünde garip bir gülümseme vardı. ''Yarın görüşürüz. Kaldığım yeri unutma. İkimizden birini seç. Hangimizi seviyor, hangimizi sevmiyorsun güzel kız. Bunları unutmayacak, beni bir gece bekleyeceksin değil mi?'' Ellerini Ordunov'un omzuna koymuş, sevecen gözlerle bakıyordu. ''Katerina, gitme, kendini mahvetme, delinin teki o!'' Ordunov kadın için kaygılanarak fısıldadı. ''Katerina!'' diye tahta bölmenin diğer tarafından bir ses geldi. ''Ne olacak ki, beni öldürecek mi?'' dedi Katerina gülerek. ''İyi geceler bir tanem, ateşli güvercinim, can kardeşim.'' Gözleri birdenbire yaşla dolmuştu ve genç adamın yüzünü göğsüne bastırıyordu. Bunlar son gözyaşlarım. Hadi artık uyu ve bu gecenin kederini unut tattım. Yarın daha keyifli uyanırsın. Ve Ordunov'u tutkuyla öptü. Katerina, Katerina! Ordunov dizlerinin üstüne çöküp onu durdurmaya çalışarak fısıldadı. Katerina! Katerina arkasını döndü. Gülümseyerek başıyla selam verdi ve odadan çıktı. Ordunov onun Muri'nin odasına girdiğini duydu. Soluğunu tutarak... Dinlemeye başladı ama başka bir şey duymadı. İhtiyarın sesi çıkmıyordu. Belki de yine kendini kaybetmişti. Ordunov da oraya Katerina'nın yanına gitmek istiyordu ama bacaklarında derman kalmamıştı. İyice yorulmuştu ve yatağa çöktü. Ordunov yeniden kendine gelince uzun süre saatin kaç olduğunu anlayamadı. Ya sabaha karşıydı ya da henüz akşam oluyordu. Odası hala karanlıktı. Ne kadar uyuduğunu kestiremedi ama pek de sağlıklı bir uyku olmadığını hissetti. İyice kendine gelince uykusunu ve gece gördüğü hayalleri dağıtmak istiyormuşçasına elini yüzünde gezdirdi. Ama yataktan kalkmak istediğinde vücudunda büyük bir kırıklık hissetti. Yorgun uzuvları ona itaat etmiyordu. Başı hem ağrıyor hem dönüyor, bütün vücudu kah ürperiyor, kah ateşleniyordu. Bilinciyle birlikte hafızası da geri geldi ve önceki gece yaşananlar gözünün önüne gelince yüreği titredi. Kalbinin aklına verdiği cevap öylesine sıcak, duyguları öylesine tazeydi ki, sanki Katerina'dan ayrılalı koca bir gece, uzun saatler değil sadece bir dakika geçmişti. Gözlerindeki yaşların henüz kurumadığını hissetti. Yoksa bunlar ateşli ruhundan bir kaynak gibi fışkıran yeni taze yaşlar mıydı? Çok garipti. Böyle bir baskıya dayanamayacağını tüm varlığıyla hissetmesine rağmen duyduğu ızdırap ona adeta zevk veriyordu. Ölüme ve onu özel bir misafir olarak karşılamaya hazır olduğunu hissettiği bir an oldu. Tutkusunun yeniden harekete geçirdiği bu güçlü dürtü, ruhuna dolan bu heyecan duygularını o kadar gelmişti ki, sıkıntılı gelişmelerin hızlandırdığı yaşamı kırılmaya, Parçalanmaya, bir anda çürümeye ve sonsuza kadar yok olmaya hazırdı. Ortonov tam bu sırada duyduğu bu hüzne, titreyen kalbine bir karşılık olarak tanıdık bir ses, bir insanın yaşamının sevinçli bir anını, rahat bir mutluluk anını anımsatan bir şarkı, Katerina'nın yalın, berrak sesini duydu. Sessizce başlayan hazin şarkı çok yakında, neredeyse yatağının başucunda söyleniyordu. Üzgün bir kalpte saklı duran bastırılmış duyguların, ortaya çıkmak isteyen sıkıntıların acısını taşıyan ses kah yükseliyor, kah alçalıyor, titreyerek gücünü kaybediyordu. İhtiras içinde yanan, titreyen, coşkunluk denizine, aşkın seslerin yarattığı ilk mutluluk anı gibi uçsuz bucaksız bir denize benzer bir bülbül şakımasıydı.